Şimdi dostum e, yazılar daha bir daha bir olayı e, yavaşlatıyor. Şimdi veya sonra yani e, telefon görüşmesi hatta ilgini çekerse görüşmeleri e, yapmayı tavsiye ederim. E, akabinde ondan sonrası bu bir yolculuk olacak senin için ki bizim için nasılsa senin için de öyle olacak. Bu bir yolculuk e, olayları yaşıyor olduğunun farkına varıp içine dahil olduğunu görüp ve yaşadıkça kitabın öğrenildiğini öğreneceksin. Kur'an. Kitabı Kur'an sıfatı peyderpey iner. Çünkü içindeki olaylar silsilesidir anlatılan. Olaylar yaşamadan da şahit olunup öğrenilemiyor.